Ayet var, o ayeti hiçbir alim bilmiyor. Savaşla ilgili ayeti getir, askerlikte ayet vardı. Yani ayetler bu kadar oyuncak olmaz. Bu kadar cahilane bir şekilde hüküm kılan olur mu? Askerliğin ne kelimesi geçer, ne anlamı geçer oralarda. Orada işte bu ayet bunu şey ifade ediyor. Diyor. Bundan dolayı yani. Kimse de yani alakası var bu savaşla alakalı demiyor. Diyenlere sen diyor, ha, sen, sen, diyor sen diyor Bülce'ye onu düşünmüyor. Mülcez. Bu şekilde. Hani kötü bakta değil. Bir yanında deseydi okusaydı o ee, Zaten inşallah konuşmamızın sonunda e, hani inşallah bir de yani. bir şey yapılacak şeyler olur. Yani askerliği tasvip etmek değil aziz kardeşim. Ama ama Gayrı İslami bir sistemde yaşıyoruz. Ve gayrı İslami olmasının getirdiği bir sürü problemler var tabi. Onlardan bir işte askerliktir. Bunları biz kendi gücümüzle çözüm sağlayabilecek durumda değiliz. Eğitim, okul meselesi, askerlik meselesi bunlar birey olarak çözebileceğimiz şeyler değil. Ama Birey olarak çözme imkanımız varsa, gücümüzün yettiğini kullanalım. Büyük bir fazilet olur, kahramanlık olur. Ama bunu, bunu halka yayamazsınız. Herkes askere gitmesin diyemezsiniz. Yani bunun için bir alternatif gerekir. Yani mahkemede nasıl ki bir İslam mahkemesi şartı geliyorsa Eyvallah. askerlikte de böyle bir şey gelmesi lazım evet. mıdır? Yani yok öyle değilse de, gitmeyecek için bir formül bulunması bulunması lazım gitme demek için sen öl ama gitme Yani din domuz eti konusunda bile böyle demiş yani ölüm konusunda vesaire bir şey demiş. Ha, ölüm var yok bundan bahsetmiyorum. Yani makul insanların yapabileceği bir çözüm ve Allah zorluk dilemez. Kolaylık diler. Din kahramanların dini değil sadece. Bedevilerin de dini. O bedevilere bu tür şeyler söylendi mi? Ne hı hı. cihattan bahsedildi ne infaktan bahsedildi ve adam cennetlik. Şimdi o bedeviyi günümüze getir. Namazını kıldı, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet. Askerlik neresinde bunun? Ama cennetli bu adam. Yani bugün, tekrar edeyim, her şeyde o neydi zekci arkadaşlar vardı. O zaman? yok, insani zekci. Vicdani ret. Yani birkaç arkadaş askerliği şey yaptı cümle reddetti ve bir seneden fazla hapis hayat yaşadı. Askeri hapishanede. Neyse. Herkes böyle yapar mı? Yapması mecbur mudur? Şimdi böyle mi emrediyor? Neyse. Küfür olan şey elbette yapmayacak. hayatı ı pahasına. Neden o? Hangisi küfürdür? Nedir orada küfür olan? O askerlik fiilinin aslında yani oraya gitme küfür gözüyle baktığı için Bundan dolayı hiçbir yoktur ki. Kimse ha. öyle bakıyor. Kendisidir. Baksın istediği gibi. hoca Öyledir de... deme hakkına sahip değil. Dinatına ahtam kesen. Hocam şimdi diyelim ki hani bu kardeşler yani başından davan başından söylemeliyiz ki de yani. Ee, bu çok az önce konuştuk ki siz yani kaygılı iyi insanlar iyi kardeşlerimiz işte, demiştiniz gerçekten de öyle ben Allah için sever yani e, beni teklif ettiler bile benim kardeşim onlar gerçekten de iyi insanlar Kendim bedel ödüyorlar da ee, yani beraber odaklanın gözüklerinin suç olmadığını göstermez evet. şimdi hocam bu askerlik muysa şimdi e, dediğimiz gibi bu kişiler böyle iman aslında görüp Cihat gibi bir mesele dayandırdığı zaman giden adamı tekfir etti. Şimdi bu adamı tekfir etmeli niye etmiyor acaba? O zaman ben yani onun sormaya çalışıyor, sorduğunda şey yapmadı. Aslında her bunu her bunu yada yüzde 99, 9 insan askere gitmiştir erkeklerse. Öyle mi? Şey olarak söylüyor mesela hocam. E, şimdi askere giden adamı verecek kişi ediyor ben gitmiyorum diyelim ki ben o adamı tekbir etmiyorsam ikramdan veya sevgilinden dolayı beni etmiyor. Ben de diyorum ki ne? Eğer diyorum tekbir ediliyorsa bu noktada madem iman aslında ayet var, bu adamı tekbir etmemekle ben ayeti e, yalanlamış gibi bir duruma düşmüş olurum. Beni de etmesi gerekir. Evet. O da bir çelişkidir. O da diyor ki ne? Yok diyor. Sana göre ikrattır, bana göre değildir. Ondan dolayı diyor, istiraf var diyor. İkinci kişiler bunlar etmiyor. olan konuda teklif edilmez, edinmek doğru mudur? Evet. Ben de onu diyorum. Birinci kişiler, o adam da kendine ikiraf var diyor. Başka Türkiye'de diyor. Başka ne yapayım diyor. Bu ikiraf olan bir yerde ilk kişi de yapmaman lazım dedim Hazreti Hoca'ya. Onu kabul etmedi. Bana göre diyor. İkiraf yoktur diyor. Veyahut da bu şekilde diyor. Her kendi içinde de bu şekilde çelişki yani gerçekten de baktığın zaman fotoğrafa ters yani Allah ve Resulün getirmiş olduğu, yani bu bizden İlk istenilmiş bir dinin üstüne konulmuş bazı maddeler ve olarak Ve dini gösterip böyle bir din yaşanmaz arkadaş delirttirmeye götürür. Bunları. Hele vatandaşı anlatacağız, askerlik küfür. Git canım sen de diyeceksin. Bu küfür, bu küfür. Öyleyse bu din uygulanması yaşanmaz. Başka küfrü doğal görecek o zaman. Çünkü küfürler uygulanmadan olmuyor, başkasını da uygulayacak. Bu takva değil, bu değil. Peygamberler böyle bir din anlatmıyorlar. Evet. Yani din nedir, tevhidin çerçevesinde şekillenen, Kur'an'ın net ahkamıyla belirlenen, insanların ayetten ben bunu anlıyorum, böyle anlama da gelir diye kendi şahsi kanaatlerini dinin önüne geçirmedikleri ahkam ayeti diyoruz, tüm ayeti. Herkes tarafından net olarak anlaşılan, içki haram mı? Haram. Nereden biliyoruz? E ben öyle anlıyorum. Şu ayetten öyle çıkartıyorum. Filan alim böyle demiş. Yokken Allah içki, kumar, şeytan işi, pislik verdir. Kurtuluşa ermek için bunları terk edin. Diyor. Bunu anlayın. bunu Türkçe bilen herkes anlıyor. Arapça bilen metninden diğeri malinden anlıyor. Üçüm ayet olduğu için namaz kılın diyor. Eyvallah. Namaz kılınır mı? Şart mı? Gerekli mi? Demeyiz. Allah emrediyor. Din işte Allah'ın emri ve yasaklarıdır. Bunları nasıl uygulayacağız? Peygamberin nasıl uyguladığı söz konusuysa o şekilde uygulayacağız. O da usul edilmiş. Şimdi bunlara ilave, ya aziz kardeşim bırakın ilaveyi bugün İnsan haramlardan kaçıyor, fazları yerine getiriyorsa gerçekten kahraman. Değil. Faiz alıp vermiyorsa, harama bakmıyorsa, yalan söylemiyorsa, namazını kılmıyorsa, orucunu tutuyorsa, alından esilecek insandır. Yani bunu yapsın yok yetmez. İlles şu kahramanlıkları da yapacak. denilen bir şey var. Bir dini zorlaştırmak denilen bir husus var. Diğer meseleleri geri plana atmak denilen bir durum var. Varsa yoksa hep bunun üzerine gören bir din. Ya Eğer terlik gibi gerçekten Allah'ın direkt olarak vurguladığı bir şey olsa hadi dön dön ona anlat. Kaldı ki o da eksiktir. İyi, tamam. Tevhidi bildi. Sonra ne olacak? Döne döne sayıdık <gülüyor> askilerin, Allah vardır, büyüktür, sanatkardır, Allah'ın varlığını işte çiçekle ispat ederiz, böcekle. Yani döne döne bunu anlattık. Sonra, sonrası yok. Öbür amellerini elde <gülüyor> kaldı. Orada duruyor. Bunun gibi, yani dön dön askerlikten, şundan bundan vardır. Ya tevhid de Kur'an'ın vurguladığı bir şey de değil. Peygamberlerin vurguladığı bir şey de değil. E ben de anlıyorum. Allah'ın Allah'ın önem verdiğine önem vermezsek, dindeki sıralamayı değiştirirsek bir problem Allah'ın hüküm vermediği konuları, hüküm verilenlerin önüne getirmek Ayet var deyip de ayetin hiç alakası olmayan konularda ayeti öyle anlamaya çalışmak ayrı bir problem. Bugün küfür dediğini yarın küfür dememek ayrı bir problem. diyorum askerlik değil de ben her şeyi duymuştum onu. İstinden de takip edeyim. Ancak da okullara okullara Onları göndermek de küfür diyordu. Şimdi demiyormuş. Biz caiz diyormuş. Biz gittik tık işte dediğimiz gibi. Ne İçeriye girmezden önce. Yani bir, bir sen önce. İşte takip etmiş oluyor. Biz geçen gittik. Mısırda okuyacaksa bazı şartlar varsa okuy okullarda okuyabilir. demiş? Bizim sorduğumuz Türkiye. Ye. Genelinde Türkiye şimdi Mısırla alakalı demiş. Sen önce evet. Türkiye genel şeyini konuştuk. Buradaki şey gidenleri okula gönderenler hepsine kâfir diyor. O Bak, o söz doğru değil yani ben. Bir bizzat yiyi diyeni tekrar eder misin? Bana göre koruma diye böyle bir şey yoktur. Tekrar ederim dedi. Hatta size sordum hocam size hani bu noktada teşekkür etti. Sizlere dedim ki ben dedim onun şeyini öğreneyim diye normalde çocuğumu okula göndermiyordum. Eyvallah. Ee, diye şey yaptınız. Ben de bunu siz öyle değil diye benim aklıma şu da geldi. Siz okula çocuğunuzu göndermeyemeniz rağmen parşaya gitmiyorsunuz. Çocuğunuzu okula göndermiyorsunuz. Mahkemeye gitmiyorsunuz. Oy kullanmıyorsunuz. Ee, biz bizim gibi öbür seçiciler içerisinde mürset durumunda veya da asli kafir durumundaydınız hocam. Ama Hanza bu şekilde, bu amelerin hiçbir olmayan adama Müslüman bir. Mesela sizin şu anda çocuğunuzu okula göndermediğinizi bilmiş olsa size Müslüman der. Ama sizin e, konuştuğumda orada bana dedi ki, e, Ahmet Hoca dedi, e, bir, konu, bir konuştuktan sonra dedi, çocuğunu almış. Almış diye bir şey yok zaten, yok çocuğun okula. Siz konuşmanızda olabiliyor musunuz ya? Ee, ben, okula ben dedim ki, yani düşündüm ki bu sen seni tekfir ediyor. Beni destek tekfir edecek mi? Yani Müslümanlığıma şahit yapacak e, bir durumda mı? Tevil etmeye çalışacak veya bana bazı sorular soracak mı? Yoksa çok net olarak madem okula çocuk gönderiyorsun sen de kafirsin mi diyecek? Sırf onu sınamak için paraza anlamında ben de çocuklarımı gönderiyorum. Yani kafir miyim ben? O zaman sana malzeme vermiş olayım. Beni de tekbir et. Diye sırf onun bana direkt kafir deyip demeyeceğini test etmek için söyledi. Veziyut <gülüyor> Hanzala beni ikna etmiş Edebilir. Yani ne olacak? Ondan sonra çocuğumu almışım. Ben bunları hiç bilmiyormuşum. Ee, okulların ne olduğunu da hanzalar öğretmiş. Ve ondan sonra da çocuklarım yok bunlar ne alakası? Biraz öyle gibi algılanıldı. Yani konuşmadan sonra... Hiçbir çocuğumu e, normal olarak okullarda okutmadığımı söylersem ne olacak? Ne olacak? bak yani hiç bilinmedi. Normalde şu anda bu, bu bilmiş olsa çizdi, tekfir Allah olam etmez yani. İyi de böyle parasyelerle alakalı tekfirin bakın problemleri ortaya çıkmıyor. İşte ben de diyorum hocam Bak şu andaki durumunuza göre bizi yani tekfir batarsızlığının o kadar içine düşmüşüz ki kişiyle getir mesela Ahmet Hoca birkaç kişi demiş ki bu çağfir. Mesela örnek veriyorum anlaşılsın diye veyahut da birileri demiş ki bu Mürtet, Bizde de hiçbir araştırmaya girmeden direktten aynı şeyi yani kör bir tatlı tarihinde işte bunların hepsi kafir işte mütev neyse bu şekilde devam edilmiş Allah korusun yani bir e, sürü gibi bir e, ama ben çocuklarını okula belirli şartlarla göndermenin küfür olduğunu sen kabul etmiyorum. Söyle, zaten söylüyorsunuz ama bir şey. Ama kendimin Biraz da okulu anlatırsanız hocam. Yani okulda koruyun okullarda bir yanına çok Üzerinde durduğum konudur. Ee, bu konular. Yani takip ettiyseniz yazılarımı veya kitaplarını. Yani okul da çünkü çok önemli bir konudur. Ama teklif etmek ayrı bir şey. İkrar edeyim. Ben beş şart ileri sürüyorum. Küfür olan ne var okullarda? Okullarda yer de demin dedi ki yemin var, vesaire var. Tabi savaşa bir şekilde gidemez. Silahın Kadir. Okulda ne var küfür olarak? Okulda heykelin önünde saygı duruşu var. Bunu tevil edemezsiniz. Bu bir küfür davranışıdır. Bir putterestidir. Bu konuyla alakalı da yazımın başlangıcısı Tabi elbette küfür, küfür değil de ya nedir saygı duruşu, mutterest <türençliği> değil de ya nedir şeklindeydi. Yani saygı duruşu mutterest değil de ya nedir. Ne olur? Başka hiçbir şey değil tabi. Öyledir. Birincisi o ki e, Türk'üm doğruyum diyenden işte o hamd içme mi diyorlar? Evet. <gülüyor> Küfrün amen tüsü gibi hamd içme, yemin etme. Yani ne konusunda ne hamd içiyorsunuz? Üçüncüsü Atatürk'le ilgili e, övücü sözler, şiirler okunması, ödevlerin yapılması, dersler, derslerdeki övücü ifadeler, Yoksa hayat hikayesi anlatılabilir. Şurada doldu, şu görevleri yaptı, şurada öldü. Bunun bir sakıncası olmaz. Ama övücü ifadele, tabii ki tağutları ölmek küfürdür. Dördüncüsü, bayram denilen işte 23 Nisanlara, ben iştirak ediyor. Bu da bir küfürdür. Beşincisi de, Atatürk'ün dışında, ki bu dört mesele ilgili, Atatürk'ün dışında Kur'an'a dine tümüyle ters bazı görüşlerin bilgi olarak uygulama olarak verilmesi. sözgelimi ilk insan mağar insanıydı. Ya gibi işte dünya güneşten kopma bir parça. Çukur yerlerine su dolmuş. Vesaire kendilerinden su buharlaştığı için yağmur şeklinde geliyor. Allah'tan bahsedilmeden tabiat kanunları denilen şeyler. Bunları da tabi küçük kategorisinde ele alırız. Yani İslam'a ters düşen bilgiler. Bunları ne yapan? E, kontrol eden, bunlara müsaade etmeyen bir veliye neyle küçük? Kabul etmeni, evet. Evet. Olmaz diyor. Niye olmaz? Kimse yapamaz bunları. Ya biz yapanlardan bahsediyoruz. Hatta hiç kimse yapmasın. Biz yaparsak diyoruz. Yaparsa. Yani o zaman yok yapamaz. Dolayısıyla. Handela orada şunu diyor. Yani orada diyor, o dersleri aldattırmayacak. Veya da orada öğrencinin yanında oturacak. Veya tasını terk edecek. Buna tabloya sormak lazım. Hiç, e, gayr-i İslami şeyler bahsederken televizyon İslam hiç izlemedi mi? Bazı haberleri takip etmedim. Sormak lazım dediniz. Ben de tam sordum. Evet. E, dedim ki ne, hocam? E, hiç gazete kitap okumadı mı kâfirleri ait? E, dedik ki içine hocam dedik İşte hani dedik ki sizin bu şekilde teklif edene bu koruyan yine adamı teklif edin Bir Ne evinde? İşte bilgisayara bir Amerikan çizgi filmi veyahut da başka bir şey getirdi. Veyahut da bizim tebliğ ettiğimiz kişiler bizim kendi şeyimize göre bazı şeyler, fiiller çıkartıyoruz hocam. Burasını tam söylemedim de Aa, şimdi biraz daha açıklayayım. Çünkü hemen kesti oldu bir şey yapmadı, hemen kapattırdı. Sidiiler ee, hazırlıyoruz. içine küfür, söz veyahut da fiiller var. Yani, yani o şey fiililer evet. mesela evet. cumhuriyetçiliği, laikliği, Evet.